369. konu, Enes bin Nadr'ın kıssası, Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadr, Ömer bin Hattab, Talha bin Ubeydullah ve Muhacir ile Ensardan bazı kimselerin yanına vardı, onlar savaştan tamamen el çekmiş bir vaziyetteydiler. onlara, neden oturuyorsunuz, dedi, Hz. Peygamber öldürüldü, dediler, Enes bin Nadir, o halde peygamberden sonra hayatı ne yapacaksınız, kalkınız, peygamber nasıl ölmüş ise siz de öyle ölünüz, dedikten sonra müşriklere yöneldi, şehit düşünceye kadar savaştı.